Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Saat 13.07.50'yi açmış olmanın. Mutluluğuyla özel yayını sürdürüyoruz şu anda dinleyicimiz ve destekçimiz ve e, şu anda programcımız Cemal Mutlu, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. geldin Cemal, en eski programcılardan birisin evet. aslında. Bir de aynı zamanda ortağım da galiba. Evet. Bir de ortakların sayısını söylüyordunuz, ben 100 diye hatırlıyordum, sonra 92, Yok, 8 kişilik bir... Tasfiyeye gitmedi, e, gitmedi değil mi? Hayır, hayır. <gülüyor> hayır şey de olabilir. E, aramızdan ayrılanlar da olabilir. Evet, o ama on, o kadar yok değil mi? Gerçekten ama öyle değil. 92 ile başladık ama işte hukuki kanuni birtakım zorunluluklardan dolayı mesela kardeşler şey olamıyor. Üçüncü dereceye kadar sıhri bilmem ne RTÜK radyo televizyon kanununa göre Hı. gösterilemiyor ortak olarak şeyde filan öyle problemler vardı yoksa aslında 100 değişti artık hı. ama e, önemli değil 92 kişiyiz yani anladım, ortak anladım. birkaçımız hayata veda etti veda işte. dostlarım mesela beni yani sırf bizi sevdiği için ta Ankara'dan hiç radyoyu dinlemeden ne olduğunu bile sormadan ama bize güvenerek olan arkadaşlarımız da vardı hı hı. mesela Muammer Soysal buradan onu da Evet. Hayırla yad edeyim vefat etti. Evet, bir de çok iyi bir şaraf programı vardı hatırlıyorum. Ee, o ama ortaklardan değil o programcıydı değil mi? Gü güven. Gü güvenliği. Ortak. ortak değil mi evet. o zaman. Güvenliği de ortaktı evet. evet. İki, iki şey etti o zaman. Evet. Da var. Var dedi. Boş. Ver, tamam. Pahalı bir de onu da buradan <gülüyor> gene evet. hayırla edelim. Evet yad etmekte yarar var. Sen en eskilerden birisin. <gülüyor> evet. ...ve bütün şartlara rağmen yaşıyorum. <gülüyor> De, bu hoş bir şey. O zaman ümit var demek. Evet. Mi? Maruz kaldın. <gülüyor> Fakat son derece yani Frank Zappa üzerine... ...kaç, iki yıl mı yaptın? Başka programlar da yaptın tabii ama satmayan plaklardan var. E, esas satmayan plaklarda. O ama e, bence konsept olarak, e, açık. E, sonradan ben bunu sordum, radyocu e, tanıdığım, Amerika'da da tanışmış olduğum, Amerikalı daha doğrusu tanışmış olduğum radyoculara falan da sordum tecrübeli. Böyle bir şeyin Amerika'da hayal bile edilemez böyle bir program yapılması dediler. Yani zappa olacak Hı. bir de bu kadar uzun. Evet, ben, zaten Amerika'da çalmadığı için e, Çaldım ve o zaman da Çok keyif aldım evet. Hala da e, bir sürü şeyi e, Şimdi biraz daha farkında Vardılar daha zor çalmak galiba O zamanlar değildi daha mutluyduk Evet <gülüyor> Aynen öyle Maalesef fakat bunları da aşacağız Yani bu son Hakikaten Destekçilerimizden arkadaşlarımızdan da Bazılarının söylediği şey oldu Yani son derece kasvetli dönemler içinde her zaman yazarım bu sefer yazmak bile içimden gelmiyordu ki birden öylesine bir destek ve dayanışma ve kenetlenme gördüm ki var olalım hep beraber. Aynen öyle Çok bir heyecan getirdi. Heyecan getirdi. Çok acayip bir şey oldu yani biz de kendimizi gerçekten ve bütün daha önceki şeylerin hepsini geçtik. Hı hı. Bugüne kadar Ben uzun zamandır zappa dinlemiyordum. Şu, tekrar bir ne oluyor diye baktım. zafayı tekrar bir hatırladım. Yani 20 sel olmuş neredeyse. Tabi araştırma çok daha kolay oldu. İnternette her şeyi buluyorsunuz. Dönemimizde internet yoktu. yoktu ben biliyorum. gidip CD'ler alırdım. Ondan sonra kitap alırdım. Bulurdum. Fotokopiler çekerdim. Ancak öyle. Bilgi daha değerliydi. Şimdi... Dün yarım saatte bütün bulabildiğim her şeyin bilmem kaç bir sesini buldum. <gülüyor> İnanamadım. Bazı şeylerde de tekrar öğrendim. Bu da hoşuma gitti. Bir tanesini zappı çok eskimiyor. İstiyorsan Didem Absolutely Free'den bir parçamızı çalsın. Ne kadar güzel olduğunu taze göreceksin. Olduğunu. Evet taze olduğunu göreceksin. Evet. Ama önce telefonumuzu bir senin sesinden duyalım ki destekte de gelsin arada. Evet evet çok desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Durum kötü. 343-41-41. Tabi başında 0-212 var. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Americans. He's been sick. And I think his wife is going to bring him some chicken soup. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Bustick people, oh baby, down your chest. And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. face With plastic goo And wrecks her hair With some shampoo Plastic people Oh baby Now oh you're such a drag I don't know Sometimes they just get tired of you, honey it's, uh, know, it's your hairspray or something Plastic people Oh baby You're such a drag I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else. You're plastic people. Oh, baby, now you're such a drag. V v a a no, a is not a vegetable. A cabbage is a vegetable. Makes no drink. You tribe. In live there. You, you dream about people. You think only Process. of You are. Pebbles. Plastic. Plastic, Plastic. Plastic. Plastic. Purple francing. Pl Pl Pl Plastic. Every fable. Deniz destek Projesi özel yayını devam ediyor. Cemal Mutlu ile birlikteliğimizde devam ediyor. Canlı yayında saat 13-16. Ee, biraz destek bekliyoruz şu dakikalarda. Hatların tamamı boş. dolayısıyla i̇nanmıyorum, inanmıyorum. ben Hatta benim grupları da yazdım. Alır <gülüyor> yayın. E şimdi gelebilir. Çünkü ideal bir zamandır bütün hatların boş olması. Evet, Frank Zappa'nın tabii ne kadar hem içerik hem söz olarak ne kadar ileride toplumun da dünyanın önde gelen insanlarından biri olduğu da ortaya çıkıyor. Tam bir kakafon ile de bitir. Buna bunu yapacak cesareti de var. Yani. Evet, evet, evet var. Ve internette bakarken şey gördüm. 1963'te bir programa çıkıyor ve orada bisiklet çalıyor. Tabii bu asla Marcel galiba evet. olan ilgisinden dolayı bunu yapıyor ee, ve de çok etkileyici Tabii 63'te bisiklet çalmak e, programda ve çok başarılı da oluyor çok hoş ama... E, ne demek bisiklet çalmak? E, e, bisikletin işte yani ses veren her alet eğer doğru ses veriyorsan e, veyahut da seni ifade ediyorsa e, tamamdır diye. Evet. İşte bu Marcel Duchamp'ın da e, veyahut da Zappa'nın da e, işte etrafında çerçeve konulan her şey sanattır evet. e, e, dedikleri dönem. Ben buna yıllarca saygı duydum ama şimdi artık birazcık kendimi değiştirmeye başladım. Artık Galiba etrafına çerçeve konan her şey sanat değil. Yani değişiyorum. Eskiden buna çok inanırdım. E, art, artık değil. Yani sanatın e, bence Zappa çok rafine bir adamdı bir kere. E, yani söylediklerine e, inanıyordu. Çok çalışıyordu. Ama bunu kullananlar yani etrafına çerçeve korken... ...bence içindekine çok önem veriyordu. Bunun için büyük gayret... ...bir zanaate koyuyordu. Düşen evet, e, e, filan gibiler de öyle. Şükür. Öyleydi ama ondan sonra bu kullanıldı. Evet. Yani bütün beceriksizler de... Bütün, yani. ucu Çok ucuzladı iş. Evet. Ve bu ucuzluk... ...bütün hayatımıza da yansıdı. Yani Onun için hayatımız bugün... ...ilk başında bir doğru bir protestoyla başlayan... ...sanatın gerçek anlamını arayan adamlar... ...bugün... Fazla tekrardan ve ucuzlamasından dolayı kaybediyorlar. Onun için maalesef zapanın artık bence en çok değer verdiği etrafında çerçeve koyulan her şey sanatları lafı çok geçerli değil. Yani bir sürü çirkin, pahalı ve çirkinlikler var. Ve bunu etrafına hep çerçeve evet, koyuyorlar. sermaye tabii. İşte sermaye yapıyor bunu. yani evet, evet. fakat mesela gene de eski, eski askerlerden diyeyim. Old Soldiers Never Die yani yok onunun mesela burada e, İstanbul Moderne gönderdiği yok olmadan başlıklı ekoloji de hede falan e, sergisindeki bir ser, e, oraya hediye etti müze hediye etmiş. Bence işte bu çerçeve koymanın ilginç yöntemlerinden bir ekolojik yok olmayı irili ufaklı derme çatma tabutlarla koymuş ortaya. Hı hı. Ama baş yerinde tabutların bir zeytin fidanı. Gerçek zeytin fidanları da dikmiş. Onları sonradan da dikecekler. Mesela hı hı. hayat aynı zamanda da devam ediyor. Direniş olarak yani. Şimdi bu da bir çerçeve koymak ve hala bence iyi bir yerleştirme. Çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi mesela Birazcık mimariye geçelim. Ee, görüyorsun bir sürü böyle yıldız mimarlar var ve onda yıldız mimarlarla para kazanan çok güzel bir müteahhit takımı var. Yani evet. onların yıldız ışıklarıyla parlayan ve çok oksimonon işler yapılıyor. Böyle bilmem kentin en yoğun yerine yapılan korkunç yığın e, bina grubu içine. E, yurt dışından ağaçlar taşınıp yeşillikler kuruluyor. Ve buna lead veya brief sertifikası verilmeye çalışılıyor. Evet. Yani çok dikkat etmemiz lazım artık neyin pazarlama, neyin gerçek olduğuna. Bu yani algı yönetimi inanılmaz boyutlara geçti. Farkındalık onun için de çok artmalı yani her söylenin iki kere düşünmemiz gerekiyor belki de bu yüzden gerçekten ben buna tabi çok katılıyorum sürekli olarak da bunun, bu işin içindeyiz özellikle açık gazete ama başka bir diğer programlara da girip çıktıkça Halil Turhanlı'yla falan yani sürekli okurken benim de kafamda olan en temel çelişkili kavramlardan bir tanesi bu biraz önce bir dinleyicimizle konuşurken seni de andık yani e, bu e, duruş meselesini e, şey yapabilmek çok e, zor. Yani yüzeyselliğin son derece yaygın olduğunu söyledi e, Yüksel Demir de mesela. E, bu tesadüfen işte senin programdan Ayhan Sicimoğlu ile tanışıp o da mimar. E, ve e, yani... Bu çok yüzeyselliğin hakim olduğu bir ortamda bütün dikkatli olmak gerektiğini de onunla da konuştuk. Evet, yani, evet. yani parlatılmış şeylere dikkat etmek lazım çok. <gülüyor> Arkasında ne var ne yok. Ve sorgulamak ve sorgulamak yüksek sesle yapmaktan kaçınmamak lazım diye düşünüyorum. Yani... Ama tabii şey de müthiş. Yani sadece 62 kişi dünyanın yarısının mal baba varlığına sahip olduğu zaman bunların da dörtte üçü Amerika'da yanılmıyorsa. Kırk insandan bahsediyoruz yani. E, e, katrilyonlarla oynanınca da işte 4, yeni zenginlerin de dört Rolex bir arada takmaları filan zorunda kalıyor. İşte mimarliği şeyleri de böyle parlatıyorlar. Evet orta. aynen öyle. Ama yani e... 2050 senesinde büyük bir ihtimalle eğer hesaplar doğru giderse beklenen e, dünya nüfusun 10 milyar oluşar ve bunun 7 milyarı da kentlerde yaşayacak. Bu o zaman ne demek biliyor musun? Bu yeni bir ahlak anlayışı demek. Yeni kanunlar demek. Yeni bir düşünce şekli demek. Ve ancak böyle emretilebilir. Eğer bunları yapmazsak e, sürdürüle, ve sürdürülebilir olmazsa hiç şansımız yok. Yani bir de sürdürebilirliğe çok dikkat etmek lazım ne olduğunu. Yani sürdürülebilir binadan kast edilen, değildir. Herkesin aslında reklam diye kullanılıyor ama sürdürülebilirlik esasında yenilenebilir enerji kullanımı demek bir. İkincisi de bir binanın veya yapının çevreden aldığından daha fazlası da geri vermesi demek. Bunu yapmıyorsa boşver. Zaten o zamanı görebileceğimiz bu tempoyla e, uzman olmaya da gerek e, göstermiyor. Yani iktisatçı ya da matematikçi olmaya lüzum yok. Bu kadar limitli bir ortamın bu kadar limitsiz bir tüketimle devam ettirmesi, enerji ihtiyacıyla evet. falan imkansız yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve onun için tekrar şimdi her dal ihtisaslaştıkça bütünü kaybetmeye başladık. Yani Bir de söylemek istediğim genç mimarlara en önemli şeylerden biri bu. Bundan yüz sene önce bir mimar yaptığı her şeyden sorumluydu. Bir bina yapıyorsa bunun ısıtmasından, soğutmasından, aydınlatmasından, havalandırmasından sorumluydu. Şimdi bunlar ihtisaslara ayrıldı. Bir sürü genç görüyorum, bir sürü yapı yapanı görüyorum. Bunların farkında değiller. Yani bir, bunun bir bütün olduğunu. Yani öyle binalar yapıyorlar ki soğutmak için korkunç yükler. Çünkü bunun işe soğutmak değil bu anlatabiliyor muyum? Evet, e, evet tamam, aydınlatmayı diş... hiç düşünmeyebiliyor. Nasıl şey sayıdık onu başkası hesaplasın diye sorumluluktan kaçıp birbirine dağıttıkları fakat toparlanamayan bir ortamdayız. Bunun hızla tekrar toparlanması lazım. Evet ama bu işte ciddi bir e, bir çeşit devrim yani ben ben bunu e, yazdım da biraz iddialı gibi oluyor ama e, devrim versiyon iki lazım yani e, tek yol devrim ve iki. Ben Lennon şeyim <gülüyor> daha evrim tarafındayım esasında çünkü devrim yaparken çok e, e, Kırma dökme olabiliyor. Onun için e, e, evrim... yani şimdi yeterince evrinde... olmuyor diyorsun. Ha? Kırma dökme yeterince yok şimdi. Hayır var ama bir de sen devrim yapmaya kalkarsan iyice kırılıyor gibi. Versiyon yani. 2 ama. Peki 12. 12. Evet 2. <gülüyor> Hiç <gülüyor> şiddet yok. Peki istiyorsanız bir de Zappan'ın bir baştan evet. bir de sondan bir şeyini çalalım. Bu çalmak istediğim de. Londra Senfoni Orkestrası'yla e, beraber yaptık. Zappa'nın klasik yaklaşımı diyelim. Bu 200 Motels diye bir filmi vardı. Onun bitiş hmm. sahnesi. E, bir de bu dinleyeceğimiz parçayla ilgili şunu söyleyeyim. E, e, Zappa bunu Londra Senfon Orkestrası ile yapıyor. Tabi korkunç pahalı. İlk defa herkese bir mikrofon verilerek yapılan bir kayıt. Bu ilk defa oluyor dünyada Bütün müzisyenlere. Bütün müzisyenlere tek tek mikrofon vererek bir kayıt yapıyor. Tabi çok çalışma gerekiyor. Fakat sendikalı müzisyenlerde olduğu için en önemli kısmında bu şey, brass section nefesliler. Paba içmeye gidiyorlar. <gülüyor> Geldiklerinde de vakit kalmamış oluyor. Ve zappak hiç memnun değil. Tekrar diyorlar, hayır biz çalışmayız diyor. 15 dakika yüzünden bu yapılan kayıdı. Zappa çok memnun değil hayatından. Ve e, yani şeyden, Londra Senfona Orkestrası da nefret ediyor. Bir yerde tabii yani 15 dakika yüzünden. Ve istediğinin %75'li falan yakalamış bunda. Ama bence hala çok güzel. Strictly Gentle e, ve e, 18'in içeriği. Telefonu lütfen. Telefonumuzu da bir daha söyle. Ha tabii. 0212 343 Kırk 41 41, 41. <gülüyor> Zappa memnun kalmamış olabilir ama gerçekten şahane bir ses yükseliyor. Muhteşem bir ses, evet, ses yani. Evet, evet, evet. Çok ciddi bir müziyendi. Yaptığı her işi iyi yapmaya çalıştı. Ve o avantgarde müzik konkret denen türde falan da çok ciddi çalışmaları var yani. Tabii ben bir de Zappa'yı çok ciddi sosyal karşı çıkışları olduğu için sevdim. E, politikayı çok ciddi içindeydi. E, çok ciddi karşı çıktı. Aktivistti. E, aktivistti evet aktivistti. E, yani yaptıkları bir biraz konuşmaları terbiyesiz gibi görünse de derinde çok ciddi bir toplum eleştirisi vardı. Ve bu eleştiriyle bence Amerikan toplumunu çok ciddi bir yere getirdi. Evet evet. Ve, ve Tipper de sonunda e, onun en büyük muzur kurulu denen kurulun başında ee, rock müzik plaklarına filan <gülüyor> müdahale eden El Gorun karısı neyse onlar da ayrıldılar. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ben El Goru daha çok tutuyorum eksiklerine rağmen ki <gülüyor> evet evet. Tipper Gor'dan da kurtulduk. Ee, yalnız e, yani Zappa hakikaten de komikti. Bütün davalara çıkarken ya bu ahlak kurulunun incelediklerini ben de girsem keyif alır mıyım acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, de, bir de şey diyordu yani öyledik. eğer e, mastürbasyon gerçekten yasak olursa bu kadar adamı nasıl içeri sokacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> di, di, diye ciddi, ciddi ciddi bir eleştirisi de vardı yani. <gülüyor> Onun için karşı çıkmak lazım ve evet. müzikle karşı çıkmak son lazım. Son derece ee, önemli bir eğer artık. yaşamak istiyorsak öyle. Evet bu şimdi daha önceki programda, daha doğrusu bu zappa çalmadan önce bütün konuşmalarımıza da eşlik eden bir müzik vardı fonda. Evet. Onun ne olduğunu da hatırlatırsan. Evet, orada bir daha belki programlarda kullandığım Weezy really Pimp diye zappa'nın çok yakın arkadaşı Captain Beefheart evet. vardı. Aynı zamanda ressam. Ee, ve o da çok çalışkan bir adam. Gene onun yaptığı müziklerde, kendi başına yaptığı CD'ler, plaklar da önemliydi. Onun söylediği bir parçadır ve o Hatreds içindeki o albümün içindeki tek vokali olan parçadır. Ve o Hatreds gene senesi olarak inanılmaz tabii. Düşündüğün zaman 69'da çıkmış. Yani müzikte gene çok çok öncüler. Çok öncüler, evet. Evet Cemal Mutlu çok mutlu olduk seninle 20 yıl ötesinden burada buluştuğumuz için ve 20 yılı da nasıl devirdiğimizi biz bile anlayamadık evet. ama kuvvetli bir destek geliyor sayenizde hepimizin yani bu, bunu el birliğiyle gerçekleştirebilirdik ve bu devam ediyor bu çok hoş bir şey yani. Bence de yani ben o günü hiç unutmuyorum. Açık radyo ilk fikri çıktığı zaman galiba bunu Cem, e, e, Cem, sana, Madren, Cem, evet. Cem Madren sana söylemişti. Ben acaba olur mu falan diye Taksim'de bir kafede ufak konuşurken e, o resmi çaktımdan çıkmadı. Öyle Acaba evet. hatırlıyor musun? Hayır. Meral Sen ben e, Sahra beraber... ...acaba olur mu diye... ...böyle bir ilk konuşma olmuştu... ...ne diyorsun falan diye... ...sene 1994 falan olmadı yani... Do evet. ...evet 93 veya 94... Evet, öyle. ...öyle bir Ve şey... ...ondan 6 ay sonra... ...başlamıştım acaba... ...evet bu vallahi i̇nanılmaz. hakikaten... ...inanılmaz bir şey... Ee, ...şimdi bir, bir jenerasyon... Kesin var. Hatta bizim torun Torva da var. Böyle evet. üçüncü jenerasyonada. Evet, üç, üçüncü o. Torunlardan hiç kimse programı çıktı mı? E, çıktı. Bir ara biz bir dört kuşak program yaptık. Hatta e, benim torunum da orada bir rap, e, Fransız rapine eşlik etti. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> kendi getirdiği parça oydu. Baktım söylemeye de başladı. Tamam bu iş olmuştur dedim. Biz dört kuşak. Hatta annem de çıktığında sen Açık Radyo'yu benim için mi destekliyorsun dedim. Hı hı. Çok kızdı rahmetli. <gülüyor> yani Ne biçim soru bu? Ben böyle bir şey hayatımda hiç yaptım mı sanıyorsun <gülüyor> diye beni fırçaladıydı. <gülüyor> <gülüyor> Radyoda. Böyle de bir şey var. Yani. Evet, evet evet. Peki. Peki çok, çok, çok özlemişim <gülüyor> hakikaten. Çok iyi geldi. Bizde de öyle. De desteklenmesinin de tekrar tekrar söylüyorum. Destekleyin çok az böyle ses kaldı. 0 212 343 41 41